Ənzübilləh minəşşətənirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülilləhə rabbilələmin, afdəlussaləti və etəmültəslim, alə eşrafilmürselin və alə alihi və ashabi ecma'in, emmə ba'd. Ben şimdi metnin tamamını, yani kitaba yazdığım şerhinin tamamını getirmişim, niye getirdiysem. Şimdi gençler bakın, biz... 15. soruyu meddelilu ala tarifihi bil erkenil kamsiti indet tafsil. En son burayı okuduk. Tafsilat böyle dedik. Şimdi burada biraz daha durmamız lazım. Arkasında ma mahallü şehadeteyni mined dine geçmemiz lazım. 15. soru. Şimdi 14. soruya gelin. Meddelilu ala şumulhid dine kullahu indel itlaq dedi. Tamam mı? Bak, iyi dinleyin. Soru şu. İslam kelimesi mutlak olarak kullanıldığı zaman dinin tamamını kapsar yargısının delilleri nedir? Burada dikkat çekeceğimiz altını çizeceğiz şimdi indel mutlak. Bunu çizdik. Şimdi hemen bir sonraki soruya geliyoruz. Maddelino ala ta'rifhi bir erk bil erkanil hamseti inda tafsil. Tercümesini yapıyorum. Tafsili bir şekil İslam kelimesi tavsili bir şekilde kullanıldığı zaman İslam'ın 5 rüknünü 5 rüknünü tarif ettiğinin delili nedir? Ha. Biz bu iki sorudan şunu anlıyoruz demek ki. İslam kelimesi mutlak olarak kullanıldığında bir başka manaya gelebilir. Mufassal, tafsil olarak kullanıldığında bir başka manaya gelebilir. Biz hemen dipnot olarak şunu söyleyelim. Elif rahimeullah burada ıtlak kelimesinin karşılığı mukabil olarak indel mukayyet mukayyet kelimesine getirir daha güzel olurdu. Mukmut'laın karşılığı nedir? Mukayyet. Ya da tafsil getirdi ya burada. Indel tafsil. Tamam. Bu, inde olabilirdi. Burada tafsil getirdi ya. Tamam mı? Burada icmal getirseydi daha iyi olurdu. Sen Böylesi sen sen sen... tabi tenasüp olur daha güzel olurdu. Ama kastettiği şu. İyi dinliyoruz şimdi. Kelimeler Bazen söylendiği zaman isim olduğu şeyin tamamını kapsadığı gibi kelimeler bazen neye isim olmuşsa onun bir bölümünü de kapsayabilir. Tamamını kapsamasına mutlak kullanım deriz. zeyt dediğin zaman senin kastettiğin Zeyd'in kafası gözü ayağı burnu Zeyd'in bizzat kendisi bütün vücudu ruhu ise mesela bir kadın diyor ki Zeyd evlendim diyor. Burada Zeyd mutlak kullanılmıştır. Her şey geçerlidir. Yani kulağıyla evlendi de burnuyla evlenmedi mi? Her şeyle evlendi. Ruhuyla, bedeniyle her şeyle evlendi. zeyt burada ne anlamda kullanılmıştır? Mutlak kullanılmıştır. Zeyd'i gördüm dedin uzaktan kafasını gördün. Neyi gördün? Bir parçasını gördün. Parçaya tamamını verdin. Bu da tafsili kullanımdır. Zeyd'in parçasına onun ismini verdin. İşte İslam kelimesi de bu şekilde kullanılmıştır. Bu şekilde kullanılmıştır. İbn-i Teymiye rahmet olası okuyun dedim 7 cildi. Ben getireyim eğer bizim kitaplarımız gelmediyse onu getireyim onu okuyun itikaftayken. Oturun onu okuyun tamam mı? Burayı uzun uzun anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de mecaz varsa bu manada vardır mecaz diyor. Hakikat ile mecazın tarifini bu şekilde yapıyor. Ha. Peki biz buna niye mecbur kaldık böyle bir açıklamaya? Böyle bir açıklamaya mecbur kalmamızın sebebi iyi dikkat edin. Eğer bir yerde bir açıklama, bir izah veya bir tevil varsa iki ihtimal vardır. Bir, asla muhalefet vardır. İki, tenakus vardır. Ne demek? Ben bir şeyi açıklamaya kalkıyorsam Kur'an ve sünnette ya Naslar arasında birbirine muhalefet etmiş gibi görünen bir ihtilaf vardır. İşte burada var. Qaletil Arabu menna kul lem tu'minu ve lakin yeri gelmişken bulabilirsiniz. Burada niye Qaletil Arabu Qalet kullanıldı? Qale nisbetinde niye Qale kullanıldı? Bedövz zaman Sait Nursi efendiden bulabilirsiniz bir okuyun. Hem Bedövz zaman Arapçasına hayran kalıp hem de Kur'an'ın inceliğine hayran kalır. Bedeviler, Bedevi diyor. İşaret. Cemaat olamıyor diyor. Cemaat olamadığı için naiftir, zayıftır diyor onlar diyor. O yüzden galet geldi diyor. Kadınlar orada cemaat diyor, bir heyetti diyor, bir şeydi diyor. Yani etkiliyor, toplumu etkileyen insanlar oradaki kadınlar, Yusuf suresindeki kadınlar. Cemaat oldukları için gali oldu diyor. Güçlü erkek gibi oldular diyor. İşaretten mi olmalı? Hatırlamıyorum. Okudum da nerede anlatıyor hatırlamıyorum. Tamam mı? Evet, neyse biz konunun dışına çıktık. Qâletil a'râb-ı âmennâ qullem tü'minu velâkin qûlu eslemnâ. Bak, sadece zahiri amellere İslam dedi ayet. Bedeviler ne yapıyorlar? Bakıyoruz, işte bizimle beraber namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Zahiri, dış görünüşteki amellere ayet ne dedi? İslam dedi. Bundan daha kesin olan Cibril hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı zahiri amellerle tarif etti. Tamam, bu burada dursun. İnne dini indallahi l-İslam. Din, Allah kanında dosdoğru din nedir? İslam'dır. Din sadece zahiri amellerde mi ibaret? Değil. Kalbi amellerde dine girer, muamelatta dine girer, her şey dine girer. Burada İslam başka bir manada kullanıldı. Ha, demek ki İslam kelimesi orada başka bir manada, burada başka bir manada kullanıldığı için biz böyle bir ayrıma girdik. İslam kelimesinin bir mutlak kullanımı, bir de mukayyet kullanımı. Bir icmali kullanımı, bir de tafsili kullanımı vardır dedik. İslam denildiği zaman, mutlak olarak kesin olarak İslam denildiği zaman her şey girer. Dilin zikri İslam'dandır. Gözün bakışı İslam'dandır. Senin mesela e, Kur'an okuman, gözünle Kur'an'a bakman İslam'ın parçalarından, cüzlerinden bir tanesidir. Kalbin Allah'tan Allah'a karşı haşyet duyması İslam'dandır. Mesela bunun bir örneği, e, buradaki şey Zariyat Suresi'ne değil mi? 34-35 miydi Zariyat Suresi? Biz orada bütün müminleri oradan çıkardık. Ancak bir tane Müslüman ev bulduk diyor. Ha, bunlar bu şekilde mümin, müsli, İslam, iman bir arada kullanıldığı zaman farklı. Tek başına kullanıldığı zaman farklıdır. İşte böyle bir ayrıma gitmemizi gerektiren hal budur. Anlaşıldı değil mi? Evet. O halde tafsil olarak İslam sorulduğu zaman biz onu 5 rükünle şehadet, namaz, oruç, had, zekat olarak ne yapıyoruz? Tarif ediyoruz. Ama bu demek değildir ki İslam sadece bunlardan ibaret demek değildir. ha Şu kaideyi bilelim. Şu kaideyi bilelim. Tafsili kullanım kelimenin tamamının manasını vermez. Tafsili kullanım veya buradaki, burada tafsil diyor. Sen bir ismi mufassal tafsili olarak kullandın. Veya mukayyet kullandın. O ismin kapsadığı eşyanın tamamını kapsamaz. İşte zeyt Uzaktan Zeyd'i duvarın arkasında gördün. Neresini gördün? Kafasını. Zeyd'i gördüm dediğin zaman kolunu ayağını kapsamaz. Sadece kafasını kapsar. Tamam? Yani, yani neyi gördün sen? Gördüğün şey sadece kafa. Bundan dolayı herhangi biriniz el-müslimu ben selim el-müslimune min lisani ve hedihi Müslüman, Müslüman'ın elinden ve dilinden selamette kaldığı kimsedir. E tamam, benim elimden ve dilimden insanlar selamette o halde ben ne Demeyeceksin. Burada tafsili bir kullanım vardır. Mana şudur. Müslüman'ın vasıflarından bir tanesi de elinden ve dilinden selamette kalmasıdır. Böyle çok hadis var. Efdalül İslami İmanın billahi diyor. İslam'ın en faziletlisi imandır diyor. Bak yani bu hadise göre iman İslam'ın da altında. İman neyin altında? İslam'ın da altında. Ha, demek ki tavsiyle kullanım kelimenin, ismin tamamını kapsamaz. Tavsiyle kullanım. Kelimenin tamamını kapsamaz. Ve tafsil kullanıldığı zaman El-İslamı enteşer en la ilahe illallah ve anne Muhammeden Resulullah ve tüqimes salata ve tüktiyes zekata ve təsüme ramadzana ve təhiccal beyta inistataata ileyhi sebi'lə cibirli hadisini getirdi. Ve qavluhu buniyel İslam ələ khamsin. İslam 5 yəy üzrə bina edilmiştir hadisini getirdi. Ve zəkər-i həzihi qayrə enəhu qaddamel hacca ala sagmir amadan başka hadislerde de eee haccı takdim etti önce getirdi. Vakilahuma fi's sahihain her ikisinde sayhanda vardır. Tamam? Bu bitti. Burada böyle kısa bir açıklama yapmamız bir önceki derste yapmamız gerekiyordu ama burada yapmamız da yokun oldu. Şimdi geldik 16. soruya. Ma mahallu şehadeteyn min ed-dine? Şimdi Tafsiyle olarak İslam nedir dedi. Ona da cevap verdi. O kadar tatlı gidiyor ki kitap sırayla bak. Şimdi ben hiç çalışmadan 15. sorudayım ya. 14, 13, 12 diye zihnimi zorlayarak sıralayabilirim. Siz soruları ezberliyor musunuz? He? Ezberliyorsunuz değil mi? Tamam. Ben bir ara soruları da alayım sizden. Çünkü çok tatlı gidiyor yani sırayla. Ya da birden başlayıp bir şuydu, iki şuydu, üç şuydu. O kadar tertiplik ki kitap. Çok tatlı gidiyor. Şimdi Ne yaptı? İslam'ı tarif etti. Mutlak İslam'ı tarif etti. Tafsili İslam'ı tarif etti. Tafsili İslam'ı beş rükküne ayırdı. Birinci rükkün şehadet dedi. Şehadetten başlayacak. Şehadetten ne yapacak? Başlayacak. Nedir o da? Şehadeteyn dediğimiz, şehadeteyn dediğimiz bizim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasul olduğuna şahitlik etmektir. Şahitlik, biz her zaman söylüyoruz, iki şeyi gerekli kılar, bir bilgi, iki ilanı gerekli kılar. Bilgi ve ilan yoksa şahitlik olmaz. İşte bu her ikisi, yani her ikisi de la ilahe olan, zaten şartlarındandır. Ee, sözlüklere, Arapça sözlüklere baktığınız zaman eşhedü demek, bildim ve ilan ettim demektir ki diyor sözlüklerde. Şu an hangi sözlükte oldu, benim şimdi geçmiyor. Bilirim ve bildiririm demektir diyor. Allah aşkına değil mi? Şahitlik. O yüzden bir, bizim burada şahsımızla ilgili veya kendimizle ilgili la ilahe illallah en ince haliyle bütün delilleriyle öğreneceğiz. Mesela siz talebesiniz. İlah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyor? Kaç manada geçiyor? Hangi mana? Hangi ayetlerde? Hangi mana? Hangi ayetlerde? Hangi mana? Hangi, mana, hangi ayette? Bunu çıkarmanız lazım. Sırf la ilahe illallah öğrenmek için ilim olsun diye değil ibadet olsun diye bu fiili yapmanız lazım sizin. Hani talebenin şimdiki taleben hocaya geçmesi lazımdı ya. Bak bunu ben yapmadım. İbadet kavramını yaptım. Bunu biliyorum. Din kavramını biliyorum ama ilah kavramını ben yapmadım. Sizin beni geçmeniz gerekiyor. Ne yapmanız lazım? Hemen Kur'an alacaksınız. Fatiha'dan başlayacaksınız. Nasılsa kadar e, mektebele falan olmaz, şamil ele falan. Nasılsa kadar okuyacaksınız. Büyük bir Kur'an alacaksınız. Kırmızı kalem alacaksınız. İlah kelimesinin geçtiği yere çizgiyi koyacaksınız. Ondan sonra başlayacaksınız, sayacaksınız. Kaç tane geçmiş. Bir kere daha okuyayım. Gözden kaçan yer var mı diyeceksiniz. Ya da ikimiz beraber yapalım diyeceksiniz. Sen oku, ben okuyayım. Ondan sonra karşılaştıralım. Gözden kaçan yer var mı? Yok. Ondan sonra bütün ayetleri çıkartacaksınız. Bu ayette hangi manada? Bu ayette hangi manada? Bu ayette mağbut manasında? Bu ayette sevilen manasında? Bu ayette Allah manasında? Tek tek çıkartacaksınız. Ve bunu bileceksiniz. Alınsa bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün uğraşacağınız bir ilim. Bunları yapmanız gerekiyor gençler. Yani sadece şunları okumanız, şunları öğrenmeniz size cevabınız. Evet. Şehadet eylim. Bizim için o halde La İlahe İllallah en güzel şekilde öğreneceğiz, bileceğiz. İki, özellikle bizim için, yani sizin için, siz talebesiniz. Bunun şahitliği nasıl yapılır? Bu şahitlik, bunun şahitliği en asgari dille ikrar etmekle yapılır. Bir kimse La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dediği zaman Şahitlik yapmış olur. Şahitliğin mertebeleri vardır. O şahitlik için kendini yırtarsın, uğraşırsın, didinirsin, koşturursun. Ya da birisi sana sana sorduğu zaman söylersin. Durup dururken söylemene gerek yok. Dışarıda bir olay oldu, sen gördün. Adam suçlu değil, adamı suçluyorlar. biri sana sorarsa, yok ya o suçlu değil dersin, bu da şahitliktir. Sordukları zaman söylersin. Ya da hemen gidersin, mesela ortasına girersin, hayır kardeşim şöyle böyle değil dersin, bu suçsuz dersin. Şahitlik için kendini yırtarsın, olayı cep telefonuyla çektiysen bir de kendine delil getirsin. Hem kendini şahit kılıyorsun hem de kendine şahit getiriyorsun. Bu da şahitliktir. İşte sizin şahitliğiniz bu minvalde olması gerekiyor. Sizin şahitliğiniz ne olması lazım? Sorulduğu zaman söylenilen bir şahit değil, kendinizi yırttığınız, kendinizi yıprattığınız. Çünkü siz ilim talebesisiniz. İlim talep etmeniz, nahiv ilmi okumanızın tek bir sebebi var. La ilahe illallah şahitlik yapmaktır. Sarf ilmi okumanızın tek bir sebebi var. Usul fıkıh okumanızın tek bir sebebi var. La ilahe illallah şahitlik yapmanızdır. Bunun dışında bir şey için öğrenmeyin. Ne yapacaksınız da? Ya yani ne yapacaksınız eee İşte e, kelime hem fiil hem de manel fiil geldiği zaman Harfi cer fiile mi mütealil olur? Eee, manevi Bunu bilip ne yapacaksın da sen? İki tane şey amacımız. Bir Allah'a ibadet etmek. Biz Allah'a ibadet etmek için dilimi öğreniyoruz. Hocam bu bize faydalı olmuyor, olmayacak. Cer mecrur nereye mütealil olursa hiç faydalı olmayacak, tamam mı? Olmayacak. Şuraya mı olur, buraya mı olur? Cami ismi metin okurken zaten metinde o manaye geçiyor, gidiyor. Biz Allah'a ibadet etmek için onu öğreniyoruz. Bu bir. İki, La İlahe İllallah'a şahitlik etmek için öğreniyoruz. Çünkü Musa Aleyhisselam La İlahe İllallah'a şahitlik etmek için sihirle gönderildi. Sihirle demeyelim de o günün ilmiyle gönderildi. İsa Aleyhisselam o günün ilmiyle gönderildi. Muhammed Aleyhisselam, sallem, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem belagatla gönderildi. Bugün de La İlahe İllallah'a şahitlik yapabilmek için en büyük güç ilimdir. Büyük büyük hocalarımız vardı. Ben burada ismi zikretmeyeyim. Onlar varken birler çıkıp da konuşamazdı. Harici diyemezlerdi bize. Bize harici kimsede. Onların bazı hocaların vefatıyla harici, tekfirci, İngiliz ajanı bilmem ne demeye başladılar. Adam rezil ederdi o hocalar. Haklarında İbni Abidin seviyesinde mezhepte müştehit denilen hocalar vardı zamanında. 30-40 yıl önce. Bırakın kendilerini. Akidemizle ilgili konuları Cuma konusunda bile birisi bir şey söylemeye Kalksın tak tak tak rezil ederlerdi İlimde otor yani Kimse yani mesela Hazmi Ahmetül Hazmi Herkes harici der ama ilimdeki otoritesine kimse Ses çıkaramaz öyle olacaksınız Harici desin tekfir desin Reddetsin ama ilimde otorite Olduğun zaman insanlar bunu kabul etmek Zorunda Sen bununla siz Bunu yapacaksınız tamam mı gençler Evet, biraz itikadın dışına mı çıktık ne yaptık bilmiyorum ama bu böyle olması gerekiyor. Bende de böyle olması gerekiyor. İşte, i̇şte 48 yaşına gelip daha yaşında bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha 8. yılı. Daha yeni yeni Ankebu suresine nazir oluyor. Daha 5 yıl Mekke var, 10 yılda Bedir, Uhud daha 15 yıl şey var. Öyle değil mi? Ben de böyle kendimi tesellisi yapıyorum. Daha yaşlı falan değilim diyorum ya. Uğraşmam lazım diyorum. Tamam. Bugün başlasam Resulullah'tan 8 yıl geride başlamış olurum. Arayı kapatmaya çalışırız bir şekilde. Ben de kendimi böyle teselli ediyor Siz de başka bir şekilde teselli edin. Ama bunun için çok çalışmanız lazım. Çok. Uykusuz kalmanız lazım. Aç kalmanız lazım. Aç kalmadan uykusuz kalmadan bu şahitlik size vacip olan kısmıyla yeterli kalbim gelmez. Ha, avam'dan birinin bu dersi bayanlar da dinliyor bizim. İşte Avamda dinliyor. Herkes dinliyor. Onlar Sor olduğu zaman söylemesi, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi, yeri geldiği zaman tağutlar reddediyoruz biz demesi, yeri geldiği zaman tağutlara düşmanlıklarını ortaya koyması onlar için yeterlidir. Onlar 8 saat uyuyabilirler, 3 öğün yemek yiyebilirler. Sizin 8 saat uyumanız da size caiz değildir, 3 öğün yemek yemeniz de size caiz değildir. Çünkü asıl görev budur. Şahitliktir. Evet. İşte ma mahallü şehadetenimine din. Dindeki şehadetin konumu sizin kartınızda böyle olmalıdır. Sizin kartınızda ne olmalıdır? Böyli olmalıdır. Müellif Rahiməullah dəyir ki, لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ فِى الد۪۪ اِلَّا بِهِمَا Kul dine ancak böyle gelir. Ancak ne yapar? Bununla girer diyor. Kulun dine girmesi ancak bununladır. لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ فِى الد۪۪ اِلَّا بِهِمَا اِلَا Eee müellif rahimeullah neyi kastediyor? La yadkhulul abdü fi'd-dini illa bi O ikisiyle girer demek ne demek? Onu bilmekle mi? Tamam. Biz burayı bir ikrar-ı hıma diye tevil edelim. Çünkü müellif rahimeullah biraz sonra la ilahe şartlarını sayacak. İkrarı orada saymayacak. Orada ne yapmayacak? Oradaki ikrarı saymayacak. Şimdi bak cümle eksik gibi. Kul Dine bu ikisiyle girer. Bu ikisiyle girer demek ne demek? Bu ikisini ezberleyince mi girer? Bu ikisini öğrenince mi girer? Bu ikisini beş kere okuyunca mı girer? İhrabını bilince mi girer? Bu ikisine iman edince mi girer? Biz yani burada bilmiyoruz. Müellifin kaslı nedir bilmiyoruz. Peki biz bunu tevhid edelim. Nasıl tevhid edelim? Bir ikrarı hima. O ikisini La İlahe İllâh Muhammed Resulullah'a söylemekle girer şeklinde tevhid edelim. Ve soralım. Hocam bunun için deliliniz nedir? Yani bunun deliliğiniz nedir? Bizim bir sürü delilimiz var. Bir, ikrar la ilahe ile kesin bir şartıdır. Müellif önümüzdeki derslerde la ilahe ile olan şartlarını anlatırken yani ikrarı anlatmayacak. Unutmuş olamaz. Demek ki bununla yetindi. Demek ki bununla ne yaptı? Yetindi. Bu bir. İki, اُمِرْتُوا اَنُوا قَاتِلَنَّسَةَ حَتَّى يَشْهَدُوا Hadisini getiriyor. Hadisinin bir başka rivayet Hatta yekulu. Orada kavül maddesi var. Oldu mu? Ve buna benzer ne yapabiliriz? Delilleri getirebiliriz. Kul ancak bu ikisiyle ne yapabilir? Ee, dine girebilir. İnnemel müminülellezine amenü billahi ve rasulihi. Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Rasulüne iman ettiler. Bu ayetin konumuzla ilgisi amenü dedi la ilahe illallah ve rasulihi dedi Muhammed Rasulullah. Bu ikisine iman etmek gerekiyor. Hücrat suresi. Qalən nebiyyus sallallahu aleyhi ve sellem ümirtu en uqatilen nası hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulü bu hadis vardır diyor. Bu hadisin birçok versiyonu vardır. Yani o kadar çok versiyonu vardır ki ve her versiyonunda Fethülber'de farklı farklı çok güzel şeyler söylenir. Hatta e, bu hadisin zekat, pardon Bab-ı İstikbal-i Kıble Babı'nda Bukhari'de bir versiyonu daha vardır. Hadisin devamında mən salli salatena ve stakbele qıbletena ve ekele zebihatena qısmı da bu hadisin devamında geçer. Unutmayın. Bunu unutmayın. Tamam. Ümirtü ben insanlara la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu dedikten sonra kim bizim namazımız gibi namaz kılar, orucumuz şey, kıblemize yönelir, kestiğimizi yerse diye ve orada İbni Hacer'in mükemmel bir nesi vardır? İstidlali vardır. Daha doğrusu Şerhi vardır bu hadiste. Benim hatırladığım zekat babında da olabilir. Şed'i de olabilir. İstikbal-i de, de olabilir. İkisinden birinde. i̇bn Hacer çok güzel izah etmiştir. Oraya bakmanızı ben size öneririm. Evet. La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi dedik arkadaşlar nedir? Eee... Onu ikrar etmektir. Biz ikrar üzerine burada duralım biraz. Ondan sonra bu dersi burada keselim. La ilahe olan birinin şartı nedir? İkrar. İkrar ile kast kişinin diliyle bunu söylemesidir. Bu itikadi mezhepler arasında ihtilaf konusu olmuş mudur? Olmuştur. Bazı alimler ikrar neyin şartıdır demişler. Önce şurayı izah edelim. Bir hükmü İslam vardır. Bir de hakiki İslam vardır. Hükmü İslam biz adama bakarız. Bazı şeyler görürüz, bu Müslüman deriz. hükmi İslam, kişiye dünnevi ahkem açısından bizim Müslüman hükmü vermemizdir. Hakiki İslam ise kişiye ahirette Allah'ın Müslüman hükmünü vermez demektir. Anlaşıldı mı? Şimdi biz yoldan geçin bir adam gördük. Adam namaz kılıyor, taahhütü reddetmiş e, İslam alametlerini gördük. Biz ona ne dedik? Adama Müslüman dedik biz. Peki bu adam münafık olabilir mi? Olabilir. Hain olabilir mi? Olabilir. Ajan olabilir mi? Her şey olabilir. Her şey ne, ne yapabilir? Bu adam her şey olabilir. Ee, kıyamet gününde bu adam ne olacak? Cehenneme gidecek. Öyle mi? Kıyamet gününde cehenneme gidecek bu adam. Peki o halde o halde bizim bu adama Müslüman dememiz hükmi İslam oluyor. Benim Müslüman dediğim adamın gerçekten Müslüman olup kıyamet gününde de cennete girecek bir kimse olması Allah'ın hükmüdür. Ona da hakiki İslam deniyor. Bu bitti. La ilahe şartları bilinirken hangi şart hükmi İslam'ın şartı, hangi şart hakiki İslam'ın şartı çok iyi bilinmesi gerekiyor. Buradaki karışıklık bazı sorunlara sebep olur. Ha Şimdi soru şu. İkrar şartı hükmü İslam'ın bir şartı mıdır? Hakiki İslam'ın bir şartı mıdır? İkrar şartı hükmü İslam'ın bir şartı mıdır? Hakiki İslam'ın bir şartı mıdır? Ne demek? Yani bir kimse La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dediği zaman bizim kadımızda Müslüman oluyor. Peki demese? La İlahe İllallah bütün şartlarını yerine getirse. La İlahe İllallah bilse, ona iman etse, o yolda çalışsa ama diliyle demese bunu. Söyle diyor, söylemem diyor. La, söylemeyeceğim kardeşim diyor. tam böyle bir adam var mıdır yok mıdır onu da bilmiyorum da zaten Kur'an okurken söylüyordur. Öyle değil mi? <gülüyor> ama böyle bir adam varsa İslam alimleri bunu tartışmış. Bu adam kıyamet gününde Müslüman mıdır, değil midir? E imne temi diyor ki selef halef bütün yani selef ilaması burada ittifak etmiştir ki bu adam Müslüman değildir. İkrar hakiki İslam'ın şartıdır. Hatta şöyle demişler. La ilahe illallah bütün şartları hakiki İslam'ın da şartlardır. Ama bazıları hükmi İslam'ın şartıdır. Bazıları nedir? Hükmi La ilahe ile yedi şartı varsa yedisi de hakiki İslam'ın şartıdır. Bu şart yedi şart yerine gelmediği müddetçe kişi kıyamet günde kurtulamaz. Ama la ilahe illallah'ın bazı şartları vardır ki la ilahe illallah'ın nesi vardır? Bazı şartları vardır ki o şartlar hükmü İslam'ın şartıdır. şartıdır. Evet. Mesela Mesela ikrar hükmi İslam'ın şartıdır. İlim hükmü İslam'ın şartıdır. Anı zamanda İslam hakiki İslam'da şartıdır. Eee şirkten beri olmak, tagutu reddetmek hem hükmü İslam'ın hem hakiki İslam'ın şartıdır. Ama yakîb ama sıdk bunu bilemeyiz biz. Bu bizim hükmi İslam bir kimseyi Müslüman dememiz için şart değildir. O halde bizim kabul ettiğimiz, selefin de kabul ettiği görüş kişi dili ilə la ilahə illallah demədiyi müddetçe kişi dili ilə la ilahə illallah demədiyi müddetçə dünyev-i açısından da müslüman olmaz. Kıyamet günündə de müslüman değildir. Tabi eşarlar buraya itiraz etmiş. Eşarlar buraya ne yapmış? İtiraz etmiş. Adam yatıyor. Yatıyor. Ben müslüman olacağım dedi. İslamı öğrendi. La ilahə illallah öldü. Ya da Adamın dilinde pelteklik var, konuşamıyor. E madem e, bu adam la ilahe diyemiyor, kıyametinde cehenneme mi gidecek? Böyle böyle itirazlar getirmişler. Onlar demişler ki, la ilahe bizim bir adama, dünyada Müslüman hükmü vermemiz için geçerli. Ahirette Allah subhanehu ve teala'nın kişinin la ilahe demesine ihtiyacı yoktur. Böyle bir bilgiye gerek yoktur demişler. Tamam. Bizim bu konuda delillerimiz nedir? Ümürtü en ukatelelnesi hatta yakulû hadisi bak. Resulullah neyi getiriyor? Kavül maddesini getiriyor. Buna diyebilirler ki, bu e, şey içindir, hükmü İslam içindir. Çünkü savaşmaktan bahsediyor. Men kale la ilahe illallah fî kalbihî yahrucu minen nâr. <gülüyor> Kim la ilahe derse cehennemden çıkartılır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden çıkmak için neyi şart getiriyor? Kavül şart getirir. Bak, hükm-i İslam'ın şartıymış. Başka? Kıyamet gününde senin şefaatine nail olacak en mesut kimse kimdir ya Resulullah? Men qale la ilahilallah diyor Resulullah. Hal sen min kalbihi. Kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmaq hükmi i İslam mıdır, hakik-i İslam mıdır? Hakik İslam. Hakik-i İslam için Resulullah ne şart getirdi? Kavül maddesini getirdi. Kale dedi. Allah, la ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram kılmıştır. Ateşin haram kılması hükmü İslam mıdır, hakiki İslam mıdır? Hakiki İslamdır. Hakiki İslamdır. Hakiki İslam'dır. Ateşin haram kılınması için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi getirmiştir? Getirmiştir. Bunun bir diğer delili Ebu Talib kıssasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey amca, la ilahe illallah diyor. Ey amca, la ilahe de diyor. Ebu Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru olduğunu bilmesine ve tasdik etmesine rağmen Sen doğru yolda olduğunu biliyor ve tasdik de ediyor. Buna rağmen La ilahe illallah demediği için, diliyle La ilahe illallah tekrar etmediği için ne yapmıyor? Müslüman olarak kabul etmiyor. Ehl-i Sünnet'in icması olan e, kitap, e, sözlerin toplandığı bir kitap vardır. El-İcmâ bu kitabı bulun internette var. Okuyun. Diyor ki orada Raşid et Bu kitabı mutlaka alın okuyun. el sünnet Alimler icma etmişlerdir ki İslam'a girmek isteyen bir kimseye ilk olarak emredilecek şey şehadetini ikrardır. ilk önce. Kafir bir kimse İslam'a girmek istediği zaman öncelikle şehadet kelimesini ikrar etmekle yetinir. Zira mükellef üzerine ilk vacip olan şey bunu ikrar etmektir diyor. Mesela İbn-i Mendeh kitab İman'da imanın şubelerinin en üstüne Allah'tan başka ilah olmadığına şehadetlik etmektir. Bunun da aslı kalp ve lisan ile ikrar etmektir diyor. Kalben kabul, dille ikrar etmektir diyor. İmam Nebevi bu hadisi açıklarken, Hatta la ilahe Ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Hadisini açıklarken Allah Rasulü'nün getirmiş olduğu şeylerin tamamına ve kelime işletinin manasına iman ederek onu ikrar etmek imanın para saat şartıdır demiş bu paranteziki bu konuş ben bilmiyorum buna bakmak lazım bana göre imanın şartı derken e, İmam neve bunu kastetmiyor niye tabi zaten eşer <gülüyor> ama bilmiyorum bakmak lazım yani İmam ne eşar diye eşerleri her konuda itikata değil öyle bir şey yok Neyse bakalım aynı bedretun aynı bu hadise kişinin Müslüman olduğununa hükmedebilmek için Kelime-i şahide telaffuz etmesi yeterlidir, diyor. Tabii. Yani bu kitabı ben yazdıysam, bunlar benim yazılarım, önceden yazdığım yazılar. Ben şimdi bu yazana itiraz ederim. Ey Murat Gezenler derim, sen Bedrettin Ayni'den delil getirmişsin. Bedrettin Ayni'nin mezhebi bu değildir Orada Bedrettin Ayni neyi kastediyor? Müslüman olduğuna hükmetmek. Yani hükmü İslam'ımdan bahsediyor. O halde bu delil yerinde değil. Tamam mı? Evet. Ama şu delil yerinde İbn-i der ki İbn-i Teymiye diye başladı mı kesin yerindedir. Kelime-i şehadeti güç yetirdiği halde ikrar etmeyen bir kimse Müslümanların ittifakıyla kafirdir. <gülüyor> İbara açık. Hiç yani sağa sola kaydırma yapmak yok. Gücü yettiği halde La ilahe illallah söylemekten yüz çeviren kimse kafirdir. Ümmetin selef imamlar ve cumhur ulemasının yanında bu kimse zahirende de kafirdir. Bak. Zahirin hükmü İslam, batının neslidir, hakiki İslamdır. Her iki şeyləri de kafirdür. Oldu mu gençlər? Velhamdülillə Rabbül alemin.